Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evlin ve'l ahirin ve ila jami'il enbiya'i vel mursalin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Bugün inşallah Allah'ın el ber ismini anlamaya çalışacağız hep beraber Ber demek Allah'a isim olduğu için mutlak iyi olan daima iyi olan hep iyi olan hak gerçek iyilik olan bu durumda Allah'ın hangi ismi tecelli ederse etsin o mutlaka iyiliktir, kula iyiliktir mahlukata iyiliktir Allah saf, iyidir buyurdu. Onun için ayet-i kerime de buyuruyordu. Bütün güzellikler size Allah'tan, bütün kötülükler de kendi nefsinizdendir. Bununla beraber imtihanı unutmuyoruz. Aynı zamanda bir imtihan vardır. İmtihan, hangi ismin tecellisi olursa olsun o mutlaka iyiliktir. O mutlaka Hayırdır. Her şeyin gerçek olan, hak olan her şeyin bir kaynağı vardır. Işığın kaynağı güneştir ama karanlığın kaynağı olmaz, yoktur. İyiliğin kaynağı Allah'tır ama kötülüğün kaynağı yoktur. O zaman kötülük ne demektir? Nasıl ki güneş olmayınca karanlık oluyorsa... Işık olmayınca, nur olmayınca, karanlık oluyorsa, aynı şekilde iyilik olmayınca kötülük olur. Küfür de böyledir. İman olmayınca küfür olur. İmanın olmadığı yerde küfür vardır. Yani birinin imanı yoksa, ona küfürden başka bir şey kalmaz. Işık yoksa, nur yoksa, karanlıktan başka bir şey kalmaz. Bir yerde Allah'ın güzelliği yoksa, El-Ber isminin tecellisi yoksa, iyilik yoksa, kötülükten başka bir şey kalmaz. Kötülük o zaman neymiş? İyiliğin olmayış halidir. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, Allah'ın nimetlerini saymakla, toptan saymakla bitiremezsiniz. Tek tek değil de, toptan da saymaya kalkışırsanız, onu bitiremezsiniz. Ama ne demişler, görmek istemeyenden daha kör, işitmek istemeyenden daha sağır kimse olamaz. Biri görmek istemediğimi onu görmez. Bunun için, olmayana değil, orana bakmak lazım. Eğer orana bakarsak, Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Ama olmayana bakıp şükürsüzlük etmek istersek Rabbimize karşı nankörlük yapmak istersek şükürsüzlük yapmak istersek onu buluruz. Kendimize bir şeyleri üretir onu buluruz. Böyle yapanlar da imtihanı kabul etmemiştir. Evet. Önümüze gelen hayır olmasa Şer olsa bile, onda da bir hayrı vardır. O şerri hayra dönüştürmek bizim kendi elimizdedir. Onun için Allah buyurdu ayet-i kerimede, sizin hayr gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayr olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Hayrı şere dönüştürmek de mümkündür, şerri hayra dönüştürmek de mümkündür. Eğer bu böyle olursa, böyleyse bu durumda insan eğer isterse, sürekli hayırda kalabilir. Hayır geldiğinde zaten hayırdır. Şer geldiğinde de onu hayra dönüştürür ve o hayır olur. O adam hayır olur. O adam ber olur. iyilik olur. Ama hayırı şere dönüştürebilir. Mesela Allah mal vermiştir. Onunla kibirlenir. Onu alıp Yanlış yere sarf eder, kendine zarar verir, başkalarına zarar verir. Hayır olan şey onda şerre dönüştü. Şer nasıl hayra dönüşür? Evet, şer geldiğinde eğer sabrederse, güzel yapmaya çalışırsa, kendisine kötülük yapanı affederse, kötülük yapana iyilik yaparsa şerri hayra dönüştürdü. Hem de hayırla kazanamayacağını şerle kazanmış oldu. Musibet geldiğinde o şer gibi görünür ama eğer orada isyan ederse, itiraz ederse şer olur. Hem dünyası hem ahireti için şer olur ama sabrederse, Allah'a tevekkül ederse o onun için hayır olur. Allah Ber isminin tecelli ettiği kullarına Ebrar dedi. Ebrar. Yani tekrar tekrar iyilikte bulunmuş olanlar. İyiliği ahlak edinmiş olanlar. Ebrar. Ebrar'a Allah direkt cennet vardır dedi. Naim cenneti vardır dedi. Ebrar için. Önce bunu Allah'a göre nasıl anlamamız gerekiyor? Allah'ın Ber ismi kime tecelli ederse o Ebrar olur. Allah nasıl iyilik yapar, nasıl Ber'dir? Önce manevi nimetlerine bakıp öyle anlamak gerekiyor. Allah insanı kendi nurundan yaratmış. Ruhundan nefretmiş, kendinden hayat vermiş, varlığından ona varlık vermiş. Hazreti insan olsun diye, varlık olsun diye dünyaya göndermiş, ona bir sahne hazırlamış. Bu manevi, ihsani, iyiliği, hayri, berriydi. Bir de zahiri, ber ismiyle tecelli eder, iyilikle muamele eder. Allah ayeti kerimede, yerde, gökte, her ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermişim. Bazı ayetlerde bunu tek tek sayar. Güneşi sayar, ayı sayar, yeri sayar, yağmuru sayar, yıldızları sayar. Yerdeki biten nebatatı sayar, hayvanları sayar. Neredeyse saymadığımı hiçbir şey yoktur. Bunları sizin emrinize amada kıldık buyurur. Emrinize verdik, emrinize müsahar kıldık, size itaatkar kıldık, buyurur. Allah kuluna iyilik sahibidir, iyilikte bulunur. Kul, bir günah işlediğinde gönlüne bir leke gelir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? buyurdu. Aciz olduğunu bilir, zayıf olduğunu bilir, kendine hakim olamayacağını bilir. Nefsine uyma tehlikesine düşebilir. Allah ne yapıyor? Bir günaha bir günah. Bir günah işlediğinde gönlüne bir leke gelir. Bir sevap işlediğinde on katı verir. En az on katıdır buyurdu. Eğer o günahına tövbe ederse hiç olmamış gibi sayar muamele eder, mağfiret eder. Eğer hem tövbe eder, hem de Allah'a dönerse, yani yaptığının tersini yaparsa, günahını sevaba çevirir. Affetmekle beraber, bir de onu sevaba çevirir onun için. Bu şartlar altında, Allah'ın bu Ber isminin, Tecellisi karşısında eğer biri cehenneme giderse, onun çok çabaç gayret sarf etmiş olması lazım. Yani cehenneme gitmek için çokça mücadele etmiş olması lazım. Günahına bir yazıyor, yetmez. Tövbe eder, pişman olur, istiğfar ederse hemen siliyor. Güzelini yapmaya çalışırsa onu bir de sevaba çeviriyor. Bir iyilik yaptığında 10 yazıyor. Bire 100 yazıyor. Bire 700 yazıyor. Bir de bire 1000 ve hesapsız yazdıkları da vardır. En az bire 10'dur yani. Bu durumda birinin amelinin onda biri iyilikse, onda dokuzu kötülükse, şerse o cennetlik demektir. Günahı sevabı denk geldi demektir. Bir tane güzel yapıyor, on tane yanlış yapıyor. Eğer biri onda bir de güzel değilse, güzellik yapmıyor, yapamıyorsa o insan olmaktan çıkmış demektir. Bir de affa uğrayan o yanlışları vardır. Tövbe etmesi vardır, istiğfar etmesi vardır. Günahın sevaba çevrilmesi vardır. Yani Cehenneme gitmek gerçekten çok zor bir şeydir. Neden? Çünkü Allah ber'dir de ondan. Allah saf iyiliktir de ondan. Allah'ın ber ismiyle beraber hangi isimleri tecelli eder? Ber ismi aslında bütün isimleri içine alır. Ama herkesin görebileceği şekilde, herkesin anlayabileceği şekilde hangi isimleriyle beraber tecelli ediyor? Allah'ın iyiliği, ber isminin tecellisi. Rahman ismiyle, Rahim ismiyle, Kerim, Ekrem, Vehhab, Ghafur, Ghaffar, Tevvab, Afu, Nasir, Gani, Şekur, Khayr, Rauf, Rezzak, Hadi, Vasi, mümin, müheymin, nur, vedud, latif, ilah isimleriyle beraber tecelli eder. <gülüyor> Allah'ın ber ismi eğer birinde tecelli ederse o ebrar olur. Ama ber isminin tecellisi için onun Allah katında bir olabilmesi için, iyilik olabilmesi için onun şartları var. Önce imanın olması gerekiyor. İkincisi niyetin düzgün olması gerekiyor. İhlasın olması gerekiyor. Üçüncüsü de bununla beraber amerin olması gerekiyor. Yani bir şeyi yaparken niyetin düzgün olacak ve İmanın olacak. Bunu Allah için yapmış olman gerekiyor. Mesela ber deyince neyi anlamak gerekiyor? Sıradan bir iyilik değildir bu yalnız. Birinin birine yardım etmesi evet berdir. Ama Allah'ın murat ettiği bir bu değildir. Bu Kendin için yaptığından başka bir de insan için, mahlukat için yaptığın iyiliktir. Yani insan kazansın diye, manevi olarak kazansın diye veya zahiri olarak kazansın diye yaptığın iyilik Allah katında birdir. Orada Allah'ın bir de rızası söz konusudur, rızasını istemez söz konusudur. Mesela ben bir tane örnek vereyim. Mesela kardeşlerimiz gelmiş burada, hep beraber sohbet ediyoruz. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bu bir iyilik midir? Evet, kendi kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Ama Allah'ın kastettiği bir de bu değildir yalnız. Nedir bir o zaman? Bu takabülün üzerindeki bir şey olması lazım. Mesela arkadaşlar aşağıda nöbet tutuyor. Niye nöbet tutuyor? Gelenleri karşılayalım. Yukarıdakiler rahatça sohbeti dinlesin. Onlar da sohbeti dinlemek ister. Buradaki kardeşlerimizin daha rahat sohbeti dinlemesi için ...zikri yapması için, namazı kılması için orada hizmet ediyor. Örnek verdim. Allah, Ber isminin tecellisiyle O'na tecelli eder. Buradakiler kazanıyor. İlim kazanıyor, hayır kazanıyor. Ama Allah'ın Ber isminin tecellisi, bu fedakarlığı yapana yazılıyor. Ber ismiyle Allah O'na tecelli ediyor. Bu sadece örnek verdim. Allah için yapılan bütün hizmetler buna dahildir. Allah için yapılan bütün hizmetler. Yani bir şeyi insanlık için yapıyorsan kendini açtın demektir. Allah onu bir olarak, ber olarak onu kabul eder. Mesela herkesin bayram yaptığı günde bir bakıyorsun, orada hizmet ediyor. Bir anne orada hizmet ediyor. Çocuklarına hizmet ediyor, eşine hizmet ediyor. Mutfaktadır, orada uğraşıyor. Ber isminin tecellisine o kadın layıktır. O onu hak ediyor, o onu alıyor. Yani kim fedakarlık yapıyorsa, Ber isminin tecellisi onadır. Onun için Allah'ın kullarının hizmet gördüğü yerde hizmet edenler Allah'ın Ber isminin tecellisine mazhar olur. Sadece insana yönelik değil hayvanlara yönelik de öyledir. Onların hesabını yapmak da Allah'ın ber isminin tecellisine sebep olur. Yani Allah benim bu kulum ebrardandır, iyilerdendir der. Mesela dışarıda bakar, bir hayvan açtır orada, hemen gönlündeki rahmet coşar, ona su verir, ekmek verir. Kuşlara bakıyorsun bir şey verir. Bu Allah'ın Ber isminin tecellisidir. Ber isminin tecellisini hak etmiştir. Mesela bir ağacı görür susamış kuruyacak Allah'ı ediyor Ne yapar? Hemen ona su verir. Bu Allah'ın Ber isminin onda tecelli ettiğini gösterir. İyilik budur. Yani kendini aşmış, insani, mahlukatı kendi nefsine tercih ediyor. Allah ona ikramda vurulmaz mı? Özel olarak ona ikram etmez mi? Allah bu nimeti kullarına tattırır, ikram eder. Yani bu ismiyle tecelli etmiş, ikram etmiştir. Onun için her ana baba kendi evladını kendine tercih edebilir, eder. Yani kendisi açken kendi evlatlarına yedirir. Yemez ve yedirir. Bu Allah'ın, ondaki ber isminin tecellisiyledir. Ama bunu büyütmesi gerekir. Bütün isimleri böyle tecelli etmiş. Onu büyütmek kura aittir. Büyütüp kemara erdirmek kura aittir. Kul kendi Evlatlarını geçip diğer çocukları da kendi evladı gibi bilip onlara öyle muamele ederse işte o zaman o isim onda kemale erer. Bir bu yönüyle sadece. Her konuda bu böyledir. Allah'ın ber oluşu sadece Dünya hayatıyla sınırlı değil, bir de ahirette Allah ber'dir. Oraya gidince hep beraber göreceğiz. Hem de aklımızın almayacağı şekilde. Kur'an-ı Kerim'de Allah ber ismini bir kere zikretmiştir. Bu isimden önce Allah'ın Şehid ismi gelmişti. Hep beraber anlamaya çalışmıştık. Nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Allah herkesin ne yaptığına şahittir. İyi yine de kötülüğüne de şahittir. Bu isimden sonra Allah'ın Ber isminden sonra Allah'ın Latif ismi gelir. Allah saf iyiliktir her türlü muamelesi, bütün isimlerinin tecellisi, saf, iyiliktir. Allah latiftir. Bundan sonra Allah latiftir buyurur. Allah, anlayamayacağımız kadar nazik ve zariftir. Latif bu demek. Nazik ve zarif. Biri mesela, Böyle nazik olduğunda zarif olduğunda ona böyle lakap takarlar sanki böyle bir eksikliği varmış gibi. Öyle değil. Nazik ve zarif. Hem de anlayamayacağımız kadar. Onu yarın hep beraber inşallah anlamaya çalışacağız. Bütün bu iyilikler onun nazik ve zarafetiyle beraber ikram olunuyor. Öyle kabaca değil. Latif isminin tecellisiyle beraber. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne kunna min kablu nad'uhu innehu huvel berur rahim. Allah cennetten bir sahneyi anlatıyor. Bundan önceki ayetlerde Cennettekiler Birbiriyle konuşurken biri arkadaşına öyle söyler. Der ki, biz dünyadayken kendi ehlimiz için, evlatlarımız için, çocuklarımız için, insanlarımız için, neslimiz için endişe ederdik. Bunun için dünyadayken Allah'a dua ederdik. Ama şimdi müşahede ettik ki Allah rahim ve berdir. Endişe etmek de insanlık için endişe etmek. Ama aç kalırlar diye değil, cehenneme giderler diye. Allah'ın rızasını kazanamazlar diye. Rablerini kaybederler diye endişe etmek, Ber isminin tecellisinden dolayıdır. O insan iyi biri demektir. Allah katında iyi biri demektir. Allah onu cennete koyarken, onun bu duasına icabet etmiş. Endişe etmiştir evlatları için, benden sonra acaba evlatlarım küfre düşmesin, şeytanın peşine takılmasın, hidayetten çıkmasın diye endişe etmiştir. Allah da onun o endişesini giderir. O ahirete gitmiş olsa bile, Dünyada onun hesabı devam eder. Dua etmiş. O duası dünyada kalmaya devam eder. Evlatları için, endişe ettiği kimseler için o duası kabul görmüştür. O ahirete gitmiş olsa bile iyiliği dünyaya devam eder. Ayet-i Kerime'de Allah Hazreti Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa'nın kıssasını anlatırken buyurur ki bir beldeye uğradılar. Bir duvar gördüler. Duvar eğilmiş, yıkılmak üzeredir. Önce Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam köyden ekmek istiyorlar. Kimse ekmek vermiyor, kimse onları misafir etmiyor. Burada Allah'ın bir imtihanı vardır. Hazreti Musa Böyle biraz sinirli, çabuk kazan bir peygamber köylülere kızıyor. Yani misafir gelmişiz, adamlar bize ekmek vermiyor, misafir etmiyor, içeriye almıyor. Tam çıkacaklarken o eğilmiş duvarı Hazar Aleyhisselam Hazreti Musa diyor ki beraber bunu düzelteceğiz. Düzeltmek böyle bir anlık bir şey değildir. Eliyle düzeltmiyor yani. Yıkıyor. Yeniden yapıyor. Artık çamurdan yeniden yapıyor. Hz. Musa da ona yardım ediyor. İkisi beraber yapıyor. Musa aleyhisselam Hz. Hızır'a tabi olmuş çünkü. Mürşid olarak tabi olmuş. Allah ona öyle emretmişti. Hz. Musa dönüp Hızır'a diyor ki, yani sen bu duvarı bize yaptırıyorsun. Bunun karşılığında Bunlardan bir ücret isteyebilirdin, bize ekmek vermediler, ekmek isteyebilirdin dedi. Hazır Aleyhisselam daha sonra bunun bunların hikmetini anlatıyor, neden böyle yaptığını anlatıyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, O duvar, bir evin duvarıdır, Duvarın altında bir hazine var. Babaları vefat etmiş, İki yetim çocuğundur. Bunu onun için düzelttim. Şimdi yıkılırsa altındaki hazine açığa çıkar, onu alırlar. Ama biz istedik ki o çocuklar kendi hazinelerine sahip olsunlar. Onlar alsın onu. Çünkü babaları salih bir Babaları, Babalarının hatırınadır babanın evradına duası devam ediyormuş. Evet. Demek ki Allah babanın hesabını da yapıp evrada ikramda bulunuyormuş. Evet. Burada da Allah öyle buyurdu. Allah berdir. Her muamelesi saf iyiliktir. Eğer biri bunu böyle görmüyorsa, doğru bakamadığı içindir, doğruyu anlayamadığı içindir. Mesela dense ki eğer, madem ki öyle, o zaman Nuh Aleyhisselam'ın oğlu niye helak oldu? Hazreti İbrahim'in babasıyım diye müşrik olarak gitti, Lüt Aleyhisselam'ın hanimi niye kaybetti, Resulullah Efendimiz'in amcası Ebu Leheb niye kaybetti diye sorulabilir mesela. Allah tercihi kula bırakmıştır, tercih. Hiç kimse Allah'tan başka kulun iradesine müdahale etmez, Allah ettirmez. Kula böyle büyük bir şeref bahşetmiştir. Hiçbir şekilde onu hidayete zorlayamaz, küfre zorlayamaz. Çünkü abd bu demektir. Kendi iradesiyle, kendi tercihiyle seven demektir. Zorla sevgi olmaz yani. Zorla hidayet olmaz. Allah insana, Hazreti insan olma tercihiyle vermiştir hayvanlardan daha aşağıyı olmak tercihi de vermiştir. Tercih senendir. Ya ben Allah'a aitim dersin. Allah'ı bütün esmasıyla, isimleriyle kabul edersin. Ya da Allah'ı kabul etmez, kendi fikrini, düşüncesini, başkalarının fikrini düşüncesini Allah'ın önüne koyarsın, onları tercih edersin. Allah, iyiliğin birinin ne olduğunu anlatıyor. Mesela ne deniyor? İşte ben şunu şunu yapmıyorum ama benim kalbim temiz. Ben iyiyim. Ya da falanca çok iyi biridir. Neye göre söyledim? İyidir işte. Eğer böyle... Allah'tan bağımsız karar verirsek yanlış karar veririz. İyi kimdir Allah anlatıyor. Leisel birre, antawalu ujhaqum qibla al Mashriq wal Maghrib iyilik sizin Doğu'ya ya da Batı'ya, Dönmeniz değildir. Bu aynı zamanda kıble ile ilgili ayettir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'deyken, Onun kıblesi Kabe idi. Medine'ye geldiğinde, Allah ona emrediyor, Orada Yahudiler var. Bu bir imtihan. Önce, Mekeliler yani hicret eden muhacirler imtihana tabi tutuluyor. Araplar imtihana tabi tutuluyor. Sonra da Medine'deki iman etmiş Yahudiler. Medine'ye gelince Allah kıbleyi Kudüs'e döndürdü. Araplar için bu çok ağır bir Mesele Kabe'yi bırakıp Kudüs'e dönmek. Evet bu arada sarsılanlar sarsıldı zaten. Peygamber'e gerçek manada iman etmeyenler sarsılıyor orada. 16 ay boyunca Resulullah Efendimiz Kudüs'e dönüp öyle namaz kıldı. Sonra Allah mescid Haram'a dön dedi. Bu sefer Yahudiler sarsıldı. Daha doğrusu gönlünde Yahudilik kalmış olanlar, yani Kudüs'ü tercih edenler sarsıldılar. Bu bir imtihan. Allah da buyurdu ki, iyilik sizin yönünüzü çabeye, Mescid-i Haram'a ya da Kudüs'e çevirmeniz değildir. İyilik bu değildir. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, ne yöne dönersen dön, Allah'ın veşiği oradadır. Mesele senin nereye döndüğün değildir. Gönlün, kalbin kıblesi olmaz. Gönlün kıblesi Allah'tır. Gönül hangi tarafa dönerse dönsün, Allah oradadır. Ve kinnel birre, iyilik nedir? Onu söyleyeyim size. İyilik doğuya ya da batıya yönünüzü çevirmek değil. İyilik şudur dedi Allah. Men amene billah. İyilik odur ki o Allah'a iman etmiş olsun. Kim Allah'a iman ederse. Vel yevmil ahir. Ahirete iman ederse. Vel melaiketi. Meleklere iman ederse. Vel kitab. Kitaplara iman ederse. Vel nebiyin Peygamberlere iman ederse bu iman bölümüdür. İmanın beş şartı vardır. Bu iman bölümüydü. Ve <gülüyor> at elmale ala hübbihi sevdiği maldan Allah'ı sevdiği için malı verirse kime verirse zewil <gülüyor> kurba yakınlara kendisine yakın olanlara. Akrabaya, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, miskinlere, fakirlere, vebne sevil, yolda kalmışlara, dışarıda kalmışlara. sahilin isteyenlere, vefirrikab, boyundurluk altında olanlara, yani özgürlüğünü kaybetmiş olanlara. Özgürlüğünü kaybetmiş olanlar köleler. Köleler neden özgürlüğünü kaybetmiş? Eğer sahibine borcunu öderse özgür kalır mı? Kalır. Bu durumda borçtan dolayı rehin kalmış olanlara yani borçtan dolayı evden çıkamayanlara hapistekilere özgürlüğünü kaybetmiş olanlara. Başka ne yapması lazım? Ve ikame mesela namazı ikame edenler. Namaz ile Allah'ın huzurunda duranlar. Ve atzeka zekatı seve sebeb Ve Vel mufune bi ahdihim iz ahdu. Ahitleştiği zaman, söz verdiği zaman çözünde duranlar ve sabirine fil beas sıkıntıya düştüğünde sabredenler ve dera hastalıktan dolayı veya herhangi bir şekilde zarar gördüğünde sabredenler ve hinal bununla beraber şiddetli bir sıkıntıya düştüğünde de sabredenler keellediğiede işte sadık olanlar bunlardır ber olanlar berre sahip olanlar iyi olanlar bunlardır ve Ulayı keül <gülüyor> mükun mütahhiller de bunlardır Bunlar sadıktır mütahidir ve Allah'ın ber isminin tecelli ettiğidir iyilik sahipleri iyi olanlar bunlardır Bunlar evrardır Evet. Demek ki iyi olmak için bu vasıflara sahip olmak lazımmış Allah'a, meleklerine, resullerine ahirete Allah'ın kitaplarına nebilerine iman etmekmiş bununla beraber sevdiği mali Allah'ı sevdiği için Allah yolunda ne yapmakmış infak etmekmiş. Seve seve vermekmiş. Çünkü karşılığında sevdiğinin sevgisini kazanıyor. Evet. Yakınlara, yetimlere Miskinlere, yolda kalmışlara, isteyenlere, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara vermekmiş. Namazı ikame etmekmiş, zekatı vermekmiş. Söz verdiğinde de sözünü yerine getirmekmiş. Bununla beraber sabretmekmiş. Sıradan bir sıkıntıya sabretmekmiş, şiddetli bir sıkıntıya sabretmekmiş, hastalığa sabretmekmiş, zarara uğradığında sabretmekmiş. Allah bunlar sadıktır dedi, bunlar müttakidir dedi. Bu ayeti okurken Allah, İmanın şartı olarak beş tane şart saydı. Beş şart. Demek ki imanın şartı altı değil beş taneymiş. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Beş tane şart. Başka ayetlerde de var. Mesela Nisa suresi 136. ayette de Allah yine imanın şartlarını sayar. Bunlar yine beş tanedir. Bakara suresinin 200- 84-285. ayetlerinde gene bunu sayar. imanın şartı beş tanedir. Ama bize öğretilen nedir? Kitaplardan imanın şartı altıdır. Yani kadere imanda imanın şartı sayılmış. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna imanın şartı sayılmış. Ama Allah böyle söylemedi. Ne buyurdu mesela burada? Amene billah Vel yevmil ahir Vel melaiketi Vel kitab Vel nebiyin Beş tane Başka bir ayet-i kerime Misal suresi 136. ayet Ya eyyuhellezine amenu Aminu Ey iman ettiğini iddia edenler iman edin Kime söylüyor? İman edenlere söylüyor İman ettiğini söyleyenlere söylüyor İman edin ne iman edin? Aminu billah ve resulihi vel kitab vellezine nezzele ala resulihi Allah'ın Resulüne indirdiğine kitaba vel kitab vellezine enzele min kabli ondan önceki kitaplara ve men yekfur billahi kim Allah'ı inkar ederse Vel melaiketi, meleklerini inkar ederse. Vel kutubihi, kitapları inkar ederse. Ve rüsulihi, resullerini inkar ederse. Vel yevmil ahiri, ahireti inkar ederse 5 tane. Ve gaddelle delalen ba'idam. Ne olmuştur? O derin bir sapıklıkla delalete düşmüştür. 5 tane şart. Mesela dese ki, yani altı olsa ne olur? Ol, altı olsun. Yani fazla iman etmek daha güzel olmaz mı? Dense olur mu acaba? Nasıl bir sonuç doğuracağını zaten hesap edemedikleri için onu oraya koydular. Ama gerçekten imanda çok büyük bir tahribat yapmıştır bu. Mesela bazen kardeşlerimiz soruyor, işte evlilik kader midir? İşte şu şöyle olduğu öldüğü kader midir? Kaderi iman var ya, oraya takılıyor. Yoksa imanın bir tanesine iman etmese iman gidiyor. Bu iman meselesi başka bir şey değildir. Allah'ın Kadir ismini, El-Kadir ismini anlatırken bir parça anlatmaya çalışmıştık. İyice öğrenmek isteyen arkadaşlar, o Allah'ın Kadir ismine bakabilirler. Allah her şeye takdirini koymuştur dedi, kaderini koymuştur. Her şeyi bir kaderle, kadar, miktarla yaratmıştır dedi. Kader, insanın kendi kaderini kendisine teslim etmiştir dedi. İrade vermiş çünkü, tercih hakkı vermiş. Eğer her şeyi yazmışsa o zaman iman etmemenin ne anlamı vardır? Cennetlik belli, cehennemlik belli ise iman etmemenin ne anlamı vardır? Peygamber göndermesinin ne anlamı vardır? Kitap göndermesinin ne anlamı vardır? Nasıl olsa cennetlik belli, cehennemlik belli. Kaderdir ya. Yani. Bu anlayış yanlış bir anlayış. Bizi imanımızdan eden bir anlayış. Ama birileri düşünüp Oraya bu hükmü koydu. Bu da imanın şartı oldu. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam. İnsanlar, ahir zamanda, öyle bir bid'at işlerler ki, bid'at, İslam'da olmayan şeyi, varmış gibi İslam'ın içine koymak demektir. İnsanlar öyle bir, bid'ata düşerler ki, Sonra işlerinden bir adam çıkar, hakkı söyler, doğruyu söyler. Herkes dönüp onu parmağıyla gösterir. Şu bidatçıya bakın, bu adam bidatçıdır derler. Hakkı söylemiş, ona bidatçı diyor. Allah imanın şartını beş tane olarak saydı. Bunun içinde kadere iman yoktur. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman yoktur. Allah'ın ber ismini anlamaya çalışıyoruz. Ber ismi. Allah saf iyiliktir. Allah şerri yaratmaz. Şer, kuldandır. Bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Kendi şerrimizi Allah'a mal etmiş oluruz. Onun için bakıyoruz, müminler yanlış yaptığında ne diyor? Mesela hapse düşmüş, kader mahkumi diyor. Adam öldürmüş, kader mahkûmi. Yani kaderinde bu vardı onun için. Allah ona yaptırdı. Allah'a iftira atıyor. Yanlış yapıyor, sıkıntı yaşıyor. Kaderimde bu vardı diyor. Sen kendi eline yaptığın yanlıştır bu. Eğer bir işte senin hiçbir müdahalen yoksa, hiçbir gücün, hiçbir tercihin yoksa ve bir sıkıntı senin başına gelmişse işte ne yapman lazım? Allah söylediği onu sabredenler. Bu bir imtihan. Bu bir kazanma imkanı. İnsan nasıl terbiye olur? Sıkıntı olmasa, musibet olmasa, yokluk olmasa, bela olmasa, dedikodu iftira olmasa insan nasıl terbiye olur? Allah'ın Rab ismi nasıl tecelli etsin? Allah seni terbiye etmeyi diliyor. Yaşadığın sıkıntı bundan dolayıdır. O bir, hayır. O Allah'ın ber isminin tecellisidir. Eğer desen ki, Allah beni terbiye etmesin. Ne olur? Kendini ateşe atarsın. İmanın şartı 5'miş. Bundan sonra inşallah arkadaşlar burayı iyi anladı. Kaderi iyi anlamaya çalışmaları lazım. Suçlarını, yanlışlarını Allah'ın üzerine atıp Allah'a iftira atmamaları lazım. Bunun için Hazreti Adem ne dedi? Biz nefsimize zulmettik dedi. Peygamber öyle söyledi. Günahı işledi, biz nefsimize zulmettik. Günahı kendine mal etti. İblis ne dedi? Beni azdırmana karşılık, ben de onun neslini azdıracağım dedi. Onların yolu üzere, sırat ve müsteklim üzere oturup onları kendime bağlayacağım dedi. Beni azdırmana karşılık dedi. Kadere imana bak. İlk kaderciliği yapan kimmiş? İblismiş. İnsan günahını kabul etmelidir. Yanlışını, eksigini kabul etmelidir. Onu Allah'ın üzerine atıp Allah'a iftirada bulunmamalıdır. El esmaül hüsnayı anlamaya çalışırken Allah'ın saf rahmet olduğunu, saf muhabbet olduğunu, saf hayır olduğunu, saf iyilik olduğunu hep beraber anlamaya çalıştık. Bütün isimlerinde böyle tecelli ediyordu. Bir kul Allah'ın günah işlettirmesini Allah'a nasıl yakıştırır? Bu nasıl iman olsun? Bu kaderdir Allah yazmış onun için yaşadık. Evet, nasıl bunu söyleyebilir? Allah'ın ayetlerini okundu, okunurken, okurken en sonunda ne diyorduk? Ne deniyor? Sadakallahu'l-azim deniyor değil mi öyle? Ne demek? Allah doğru söylemiştir demektir. Allah doğru söylenmiştir, İmanın şartı altıdır diyenler yalan söylenmiştir. Ya da başka bir şey söyleyeceğiz, tercihimizi yapmamız gerekir. Onun için ne diyoruz? Sadakallahu razi. Allah doğru söylenmiştir, gerisi kim ne söylese söylesin yalan söylenmiştir. Niyeti düzgün olabilir. Ama benden arkadaşlara tavsiye, dışarıda böyle şeyleri konuşmasalar iyi olur. Gerekirse sadece ayetleri söylemeleri yeterlidir. Allah burada beş tane saymış, altıncısı nerede? Kim koydu buraya? Yani Allah eksik söylediği de onlar mı tamamlıyor bunu? Evet. Nisa suresinin 136. ayeti, Ali İmran suresinin 92. ayeti, Bakara suresinin de 284, 285. ayetleri. Len tenalu birre hatta tunfiku mimma Tuhibu. Bir re, iyiliğe eremezsiniz. Allah'ın ber isminin tecelli ettiklerinden olamazsınız. Sevdiğiniz maldan vermedikçe, sevdiğiniz için malı vermedikçe. Bu tek ayettir. İki manaya birden geliyor. Sevdiğiniz maldan vermedikçe, sevdiğiniz için mali vermedikçe iyi olamazsınız dedi Allah. وَمَا تُنْفِيهُ مِنْ شيء. Her neyi ki infak ederseniz فَاِنَّ Allah بِهِ عَل۪يمًا Allah onu bilir. Allah sizin ne kadar iyi olduğunuzu bilir. Rabbenâ innenâ semi'nâ munâdiyen yunâdî lil îmân en âmenû bi rabbikum. Onlar dediler ki evet Rabbimiz biz Rabbinize iman edin diyen bir davetçi işittik Bizi imana davet edip Rabbinize iman edin diyen bir davetçiyi işittik, fe amenna. Hemen iman ettik. Allah'a iman, Allah ile davettir. Allah'ın ayetleriyle davettir. Allah'a iman etmek, Allah'ın el esmaül hüsnasına imandır. Ebedi olarak kazanmış olanlar, Allah mutlaka birine nida ettirir. Biriyle onu söyletir. Ne der? Rabbinize iman edin. Kazanmış olanlar ne derler? Rabbinize iman edin diyen o davetçinin hitabını, nidasını, feryadını işittik ve biz de hemen iman ettik. Rabbena fegfirlena zülübena. Evet, Rabbimiz günahlarımızı binahlarımızı mağfiret et. Şimdiye kadar yanlış yaptık. Onu istil, Olmamış gibi olsun. İman ettik. Ve kefir an-ne seyyatina. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi günahlarımızı ört. Görülmesin hiç. Ve tevaffana Meal ebrar. Bizi ebrarla, iyilerle beraber ruhumuzu al. Biz ebrarlarla beraberken, iyilerle beraberken ruhumuzu öyle al. Evrarla beraber olmak için, evrardan olmak lazım. iyilerle beraber olmak için, iyilerden olmak lazım. Eğer biri onlarla beraber olursa o da iyilerden olur. İyilerden olmaya çalışır, iyi olur. Allah'ın saydığı şartlara uyar, o da iyilerden olur. Önce imanı şartlarını saydı, ona dikkat etmek lazım. İmanın şartı önce. Doğru iman. بَلَاكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّخَوْا رَبَّهُ O kimseler ki Rablerine karşı takva sahibidirler. Yani Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmiş, Hazreti insan olmayı kabul etmiş, bunun için gereğini şartların yerine getirmeye çalışıyor. Lehum jannatun tejri min tahtiha'l enharu halidin fiha Onlar için cennet vardır. Atlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Nuzulen min indillah Onlara Allah katından bir ikram vardır. Huma indallahi hayrun lil ebrar <gülüyor> Allah'ın katındakiler iyiler için, evrar için elbette ki daha hayırlıdır. Onlar için hayırlı olan Allah'ın katındakilerdir. Evet, ne buyurdu? Nuzulen min indillah. Onlara Allah katından nüzul demek, indirme demektir. İkram demektir. Allah'ın ayetleri indirmiş olması ne demir ona? Allah ayetleri nüzul etti, inzal etti. Allah onlara inzalda bulunur. Katından inzalda bulunur. Neyi inzal eder? Allah tecelli eder. Ber isminin tecellisiyle ona tecelli eder, onu Ebrardan kılar. Ebrardan olunca o evet ne buyurdu? Vema indallahi hayrun lil ebrar. Allah'ın katındaki evrar için daha hayırlıdır. Allah muhabbetiyle tecelli eder. Ve'dül isminin tecellisiyle tecelli eder. Ber isminin tecellisiyle tecelli eder, diğer isimleriyle tecelli eder. Kendinden katından verir. Bu su değil yalnız. Ebrar'a İyilik yapanlara, iyi olanlara Allah'ın böyle bir muamelesi vardır. İnnel evrare yeşrebune min kesin kanemizacuha kafura Allah o evrar olanlara ahirette, cennette Bir içecek, bir kadeh içirecek, kadehten bir içecek içirecek ona. Onun mizacında, onun tadında kafir vardır dedi Allah. Kafir. Bunun için o zahiri bir şaraptan Allah ikram eder, onun karışımında mis kokusu gibi bu bir hokudur dediler. O hoku var içinde dediler. Evet, olsun öyle olsun. Öyle zaten vardır. Ama mutlaka Allah başka bir şey de murad etmiştir burada. Yoksa durup dururken Allah evrar olanlara bir kadeh içilecek demiyor elhalde. اِنَّ الْاَبْرَرَ لَف۪ي نَع۪يمِ Evrar olanlar, iyi olanlar yani, iyilik onlarda kuyu olmuş, aklak olmuş olanlar naim cennetindedirler, nimet cennetindedirler. اِنَّ الْاَبْرَرَ لَف۪ي نَع۪يمِ Başka bir ayet. Evrar, naim, nimet cennetlerindedirler. Cella et evet, hayır dedi Allah. inne kitabel ebrari lefi eliy. Ebrarın kitabı eliindedir. Kötülerin kitabı nerededir? Başka bir ayet-i kerimede Allah kötülerin kitabı da sicilindedir. Kötülerin kitabı en aşağıda, ebrarın, iyilerin kitabı eliinde en yukarıda. Sonra soruyor bir. Eliyun nedir bilir misin? Kitap Resulullah Efendimiz'edir, Resulullah Efendimiz'edir. Allah cevap veriyor. Soru böyle gelince sen bilmesin, ben sana öğreteceğim demektir. Evet. İlliyun, Ebrar'ın kitabının bulunduğu yerdir. Onu mukarrabun görür. Sadece mukarrabun onu görür. Bu ne demektir aynı zamanda? Yani mukarrabun, Allah'a yakın olanlar yine gidip o kitabı açıp bakma manasına mı gelir sadece yoksa başka bir manası da bir var evet Allah mukarrabuna o kitabı orayı iliğini gösterir o ayrı şey ama o burada da görünür yani onun kitabı onun onun üzerindeki kitabı burada görünür ve onu bilir yani kim iyidir o biliyor bunu mukarrabun bunu biliyor kendine göre değil Allah'a göre biliyor. Doğru iman etmiş midir, etmemiş midir? Gerçekten iyilerden midir, değil midir? O bunu biliyor. İliyin aynı zamanda mukarebünün gönlü demektir. Onun gönlü zaten iliyindir, arayı iliyindir. Onun için biliyor. Allah berdir. Allah saf iyiliktir. İyi olanlar iyiyi sever. Güzel olanlar güzelliği sever. Güzeli sever. Ama birinin gönlü çirkinleşmişse, kendisi çirkinleşmişse iyiliği sevmez. Onun mizacı bozulmuş. eğer onun mizacında kafir varsa, buyurdu ya orada, mizacında güzellik varsa, bozulmamışsa, Allah onu güzel yaratmış, tertemiz yaratmış, o kendini kirletmiş ve bozulmuşsa, pis kokuyorsa, güzelliği sevmez, güzeli sevmez, sevemez. Eğer bir de, sevmeyi kaybetmişse, sevmeyi beceremiyorsa, mesela bazen duyuyoruz, ben diyor kendimi sevmiyorum. Sen kendini sevmiyorsan, hiçbir şeyi sevemezsin. Ölçü budur. Sevmeye kendinden başlaman lazım. Allah'ı seveceksen, önce kendini sevmen lazım. Sen kendini sevmiyorsan, seni yaratanı niye seversin ki? Hatta tam tersine ona kin beslersin. Mesela ne deniyor? Allah beni yaratmasaydı. Değil mi öyle? Öyle söylüyor. Ya da ben yaşamak istemiyorum. Aynı şeydir. Evet, insan acizdir. İnsan zayıftır gerçekten. Gücünün tükendiği nokta olur. Ben buradan bıktım diyebilir. Ama buna rağmen ne buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam? Allah'tan ölümü istemeyin. Çünkü bu takdire rıza göstermemektir. Bu imtihanı kabul etmemektir. Allah'a ben senin yaptığını kabul edemedim. Gücüm yetmiyor buna demektir. Tek bir şart koydu oraya... Eğer başka bir söz kalmadıysa ne diyebilir? Ya Rabbi eğer ölmem hayırlıysa canımı al, değilse kalayım diyebilir. Sadece böyle söyleyebilir. Eğer biri umudunu kaybetmişse o Allah'ın ber olduğuna iman etmemiş demektir. Allah'ın vekil ismine iman etmemiş demektir. Allah'a tevekkül edip güvenemiyor. Allah'ın mümin olduğuna, yani emin olduğuna iman etmemiş, Allah'a güvenmemiş demektir. Allah'ı güvenmeye layık görmemiş demektir. Onun için insan, amelsiz cennete gider ama imansız cennete gidemez. Mesela savaş esnasında Resulullah Efendimiz'le karşı savaşan, karşı taraftan bir müşrik kırıcı ile beraber diğer safa geçiyor, Resulullah Efendimiz'in safına geçiyor. Söylediği tek kelime, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, savaştı, şehit oldu. ve şehit oluyor. Yani Allah yolunda öldü. Hiç amel işlememiş. Hiçbir iyilikte bulunmamış. Hiçbir ibadeti yapmamış. Söylediği tek kelime, La ilahe illallah Muhammedun Retulullah. O cennete gider mi? Gider. Hem de Allah yolunda ölmüş oluyor. Allah onlara ölü demeyin. Onlar Allah katında diridirler rızıklanırlar. Neden dolayı? İmanından dolayı. İmanından dolayı. Onun için bize lazım olan önce imandır. İmanımızı Allah'ın kitabına arz edip doğru iman etmemiz lazım. Durum çok vahim bir durumdur. Bu dışarıdan bakırınca anlaşılmıyor. Evet. Allah'a imanda sorunumuz var. Allah'a güvenmiyoruz, tevekkül edemiyoruz onu Rahman ve Rahim olarak kabul edemiyoruz, Rezak olarak kabul edemiyor, ona güvenemiyoruz. Hemen bütün isimlerde böyle sakatlık vardır. Onun için önce imanımızı düzeltmemiz lazım. Konuşurken, düşünürken, bir işi yaparken onun Allah'a imana uygun olup olmadığına bakmamız lazım. Ağzımızdan çıkan kelimenin küfür olmaması lazım, şirk olmaması lazım. Bizi Allah'ın huzurunda zor duruma düşürmemesi lazım, mahşup etmemesi lazım. Yani Allah sorsa ''Kurum bunu neden söyledin?'' dese cevabımız olsun. Boynumuz bükülmesin, başımız eğilmesin. Eğiliyorsak, utanıyorsak bir sorun var, imanda sorunumuz var. Yani Allah dese ki kurum seni bunu bana nasıl yakıştırdın dese başımızı kaldıramayız. Evet. Eğer biri Allah'ın el esmaül hüsnasına, isimlerine iman ederse, yani Allah'a iman ederse Allah'ın isimleri olmadan Allah'a iman olmaz. Müşrikler de iman etmişti. Hatta fazladan iman ediyorlardı. Fazladan iman imanda evdir, fazladan iman şirktir, imana şirki karıştırmaktır, iman ne eksikliği kabul eder ne de fazlalığı, imanın kitabı olmaz imanın kitabı Kur'an'dır, Allah'ın kitabidir. kimse oraya bir şey ilave edemez, kimse oradan bir şey çıkaramaz. Eğer gerçekten Rabbimizi bilmiş olsak, isimleriyle tanımış olsak, ona aşık olmamak mümkün değildir. Onu sevmemek mümkün değildir. Her halükarda Ya Rabbi, güzel olan sensin. En güzel sensin. Tek güzel sensin. Dememek mümkün değildir. Allah'ın kendisine yaptığı Muamelede her defasında ben sana hayranım dememek mümkün değil. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. Yeter ki Allah'ın isimlerine iman etmiş olsun. Yani gerçekten Allah'a iman etmiş olsun. Allah'ı dayık olduğu vasıflarla vasıflandırmış olsun. Her anda ben sana aşığım dememesi mümkün değildir. Yoksa sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, niye şöyle yaptın, sen nereye gidiyorsun? Sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? Seni yaratan Rabbine kafa tutuyor, ona itirazda bulunuyorsun. Ben senin yaptığını beğenmedim diyorsun, kabul etmedim diyorsun. Sen bunu söylerken, bu nasıl iman olsun? Nasıl ben Allah'ı anlamışım diyebilirsin? Bu durumda senin Allah'ın isimlerini inkar etmen lazım. Allah'ın hayır olduğunu, Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, rezak olduğunu, Kerim olduğunu, ber olduğunu inkar etmen lazım. Senin başka şansın yok. Önce inkar et, ondan sonra konuş. Yoksa konuşmaya cesaret edemezsin. İman edersen ne olur? Allah tecelli eder. İsimleriyle, bu güzelliğiyle sana tecelli eder. Seni güzel yapar. Güzelliğiyle seni güzelleştirir. Allah ile güzel olmak lazım. Eğer sen Allah ile güzel değilsin, değilsen, Allah'tan uzaklaştığın için çirkinleşmişsin. Nur olmayınca karanlık olur. Zulmet olur. İman olmayınca küfür olur. İman olmadığı için küfür oluyor. İman olmadığı için itiraz oluyor. İsyan oluyor. Feryat oluyor. Evet. Onun için inanmak iman değildir diyoruz. Onu Allah söylüyor. Ben söylemiyorum. İnanmak iman değildir. Allah'ı her şeyden çok sevmek imandır. Sevmen için tanıman lazım, sıfatlarını, isimlerini bilmen lazım. Her bir ismin üzerinden sevmen lazım. Allah'ı bir ismiyle biliyorsan bir seviyorsun. 50 ismini biliyorsan 50 kat seviyorsun. Ama hepsini biliyorsan %100 seviyorsun. Ya %1, %5, %10 ne kadar biliyorsan senin imanı da o kadardır. Bakıyor sahabenin imanına Allah yolunda ölmek için yarışıyor Ölmek için Savaşa gidilecek Uhud'a gidilecek Sahabenin birinin iki oğlu var Babaları da yaşlıdır Resulullah Efendimiz Her bir aileden bir kişi çağırıyor ...fazla olmaz diyor, her aileden bir kişi gelsin. Baba diyor, ben gideceğim. Çocukları da gençtir, İkisi de biz gideceğiz diyor. Hep beraber Resulullah Efendimizin huzuruna geliyorlar. Çocuklar diyor ki, babamız yaşlıdır. Sonuçta bu bir savaştır, savaşa gidiyoruz. Onun için bizim gelmemiz lazım. Büyüğü diyor, ben gelmem lazım. Ben büyüğüm. Öteki diyor, ben daha gencim, benim gelmem lazım. Üçü de böyle bir şey halindedir. Resulullah Efendimiz söz hakkını babaya veriyor, söyle diyor. O da diyor ki, yaratıl Allah herkes kendi evladı için yapamayacağı şey yoktur. Evlatlarım şimdiye kadar benden ne istemişse asla itiraz etmemişim. Bana ait ne varsa onların olsun ama onlar kusura bakmasınlar, bu işin sonunda cennet var. Ben bunu veremem. Bunu benden istemesinler. Bütün malım onlara ait olsun ama bunu benden istemesinler. Ahiret söz konusudur. Ebedi hayat söz konusudur. Allah'ın rızasını kazanmak söz konusudur. Ben bunu feda edemem. Bunu veremem diyor. Resulü Efendimiz doğru söylüyor dedi. Hakkı ona verdi. Gitti ve şehit oldu. Ahirete bakış budur. Doğru bakış. Allah'a iman. İmanla bakıştır bu. Sahabe dediklerimizin hepsi öyledir. Evet. Şimdi baktığımızda değil canını böylesine feda etmek, ahireti böyle tercih etmek, ...en ufak bir fedakarlığı bile yapma... ...fedakarlığında bulunamıyor... ...Allah için. Niye? İmam yok. Sevmiyor ondan. Aşık değil ondan. Hiç kimse ne zaman öleceğini bilemez. Allah her birimiz için... ...hemen gel diyebilir. Bugün diyebilir, yarın diyebilir, üç gün sonra diyebilir. Kimse bilmez. Yani gidince nasıl gideceğiz? Neyi kazanmış olarak gideceğiz? Nasıl ölürsek huzura öyle kabul edilir. Hesabımızda öyle görülür. Görüyoruz ve bakıyoruz. Biri kendisine en ufak bir ağırlık verdiğinde Ya Rabbi senin hatırına bunu affettim diyemiyor. Olmamış gibi muamere ederim diyemiyor. Bu böyle yaptı ben de üstüne ikram ederim diyemez. Senin için seni seviyorum onun için bunu affettim diyemiyor. Vay bana böyle söyledi, bakıyorsun. Hiçbir şey yok ortada. Küstü, darıldı, şeytani davet etti, başladı konuşmaya. Yazık. Yani mümin, her anı kazarmak için, değerlendirendir. Allah, hepiniz Allah'a firar edin derken neyi söylüyor acaba? Ne demek istedi? Firar et. Allah'ın ber ismi her anda senin üzerinde tecelli etsin demektir. Her anda iyilik yap, her anda güzellik yap. Koşmak buyurdu, böyle koşarsın. Ama her imkanı değerlendirerek, ister muhatap olduğun insan olsun, ister hayvan olsun, ister başka bir varlık olsun, her imkanı böylesine değerlendirmek gerekiyor ancak böyle koşulur. Evet, eşim beni aşırı de derecede kıskanıyor, dışarı çıkarmıyor. Odaya kapatıyor. Bu kadar kıskançlık doğru mudur? Bu kadar kıskançlık kesinlikle doğru değildir. Kıskançlığın bir ölçüsü vardır, bir sınırı vardır. Her şeyin bir sınırı vardır. Eğer sınır koymasını bilmezsek, hiç sınır olmaz. Sınırın makul ve mantıklı olması lazım. Hristiyan, anne ve babadan doğan bir çocuk, Hristiyan midir? Bu çocuğun günahı nedir? Haşık. Resul Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, her doğan çocuk, İslam fıtratı üzere doğar. Mümin ve Müslümandır o. Ne buyurdu? Anası, babası, onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar, Mecusi yapar. Örnek verdi öyle. Anası, babası, yani Hristiyanlığa, Yahudiliğe, Mecusi'lige ya da kendi diline davet eder. Ama kul, buluğa erdiğinde, o anda tercih hakkı devreye giriyor. Allah onun gönlüne vahy ediyor Sanki buradaki Müslümandan dolayı Müslüman mı oluyor? Büyük bir yanlış anlam var. İman, insanın kendi gönül tercihiyle yaptığı bir eylemdir. Yani seni anan baban Müslümandır diye sen Müslüman olmuyorsun. Ben Müslümanım ya da ben müminim demenle kimse Müslüman olmuyor, mümin olmuyor senin Allah'a aşık olman lazım, sevmen lazım. Allah'a teslim olman lazım ki Müslüman olasın. Ana baban Müslümanmış. Ana baban Peygamber olsa ne yazar? Firavun da olsa bir şey değişmez. Peygamber de olsa bir şey değişmez. Allah tercih hakkını sana vermiş, hula vermiştir. Buradaki ne demiş burada sonunda? Bu çocuğun günahı nedir? Oradaki çocuk ya da buradaki çocuk oradakinden daha fazla imkana sahip değildir. Bana göre oradaki daha fazla imkana sahiptir. Neden? O tercihini yaparken oradaki, yani ana baba eğer Müslüman ise tercihini yaparken doğru tercih yapıyor. Nasıl tercih yapacak? Ben Müslümanım deyince, ben Mü'minim deyince, ben İslam'ı kabul ediyorum deyince ne yapacak? Allah'ın kitabını alıp dinini öğrenecek. Doğru iman edecek. Peygamberini tanımaya çalışacak. Ama buradaki hem de bunu yaparken ailesini karşısına alacak. İmanının gereğini ortaya koyacak. Ama buradaki iman etmemiş, Müslüman değil, kendini Müslüman zannediyor. Bunun için bir çaba gayret sarf etmemiştir. İmanın bir bedeli vardır. Bederini ödememiştir. Oradaki bedeli hemen ödüyor. Hele buradaki bir la ilahe illallah desin bakayım. Bak bedeli nasıl ödeyecek. Hemen yakasına yapışır, evine yap ibadetini der. İlk sürecektir budur. İbadetini evinde yap. Ne işin var dışarıda? Namazını kıl tamamdır. Niye? La ilahe illallah demeye başlayınca, evet bedelini de ödemeye başlar. Evet, buradaki demek ki eğer araştırmıyorsa, öğrenmeye çalışmıyorsa, anlamaya çalışmıyorsa, iman etmeye çalışmıyorsa, nefsini ikna etmeye çalışmıyorsa, nefsine iman ettirmiyorsa, eğer o Hristiyan bir memlekette olsaydı, anası babası Hristiyan olduğu için anasına babasına uymaya devam ederdi. Buradaki de bu bedeli ödemeyi kabul etmeyince kıl namazını tamamdır diyor iş çalışıyoruz işimizdeyiz gücümüzdeyiz namazı bize kılıyoruz ramazan gelince oruç da tutuyoruz paramız olursa da veririz Hiç üstüne haca mi zaten en yüksek cennet katı bize aittir diyor onun için oradaki buradakinden daha iyi durumdadır, diyorum. Bu hepimiz için geçerlidir. Biri buluğa erdiği andan itibaren Allah onun gönlüne vahyeder. Başlar aramaya. Hepimiz için bu geçerlidir. Yani biz demedik mi? Belki Hristiyanlık doğrudur demedik mi? Belki Yahudiler daha doğru yoldadır. Olabilir tabii. Bir bakalım hele. Araştırmadan olur mu? Anam, babam böyle yapmış, ben de böyle yapıyorum. Sen hiç buluğa ermemişsin hala demektir. Sen hala aklını kullanmaya başlamamışsın. Taklidi iman olmaz. Allah ne taklidi imanı, ne de taklidi ameli kabul etmez. Hakikisini kabul eder. Öteki sahtedir İman bir gönül eylemidir, gönül. Senin yani babam böyle inanıyor ben de böyle inanıyorum. Atalarının dinine uymaktır bu. Allah böyle bir şeyden sakındırıyor. Ya atalarınız aklını kullanmamışsa, ya iman etmemişlerse, ya şeytanın peşinde gidiyorlarsa sen gene onları mı uyacaksın buyuruyor. Evet. İman fertidir. İnsan tek başına iman eder. Kendisi iman eder bu ona aittir. Bir bayanın okul okuması ne kadar doğrudur? Ne kadar doğru olabilir? Arkadaşlar bu soruyu soruyorsa bizim burada nasıl feryat ettiğimizi görüyorlar. Nasıl ebedi hayat dediğimizi, nasıl Allah'ın rızası dediğimizi görüyorlar. Okul da neymiş? Dünya da neymiş? Para da neymiş? Neymiş? Okul okuyacak, sonra gidip işe girecek, kocasına ekonomik konuda yardım edecek. Allah böyle mi söyledi? Bu vazifeyi erkeğe vermedi mi? Niye bu kadar sorun sıkıntı var? Çarşanların belki yarısı bayandır. Erkekler nerede? Erkekler çalışamıyor. Onlar da çalışsaydı sıkıntı olmazdı. Allah'ın koyduğu kuraldan daha güzel kural nasıl olabilir? Olur mu öyle? İşin temelinde bu var. Eğer bayanlar çalışmasaydı yerine erkekler çalışacaktı. Bir evden bir kişi değil iki kişi çalışırdı. Hepsi birbirine destek olurdu. Erkekin olması gerektiği yerde bayan vardır, kadın vardır. Niye? Biraz daha fazla para toplayacak. Allah kadını eğitmen olarak yaratmış. Öğretmen olarak, eğitimci olarak yaratmış. Çocuğunu eğitecek. Allah'ın kulünü eğitecek. Rahmetiyle, Rahim isminin tecellisiyle ona tecelli etmiş. Bir baba İki saat çocuğunu idare edemez. O ömür boyu idare ediyor. Onun böyle bir vasfi vardır. Bu ona kazandırıyor. Ana olmak ona kazandırıyor. Çalışınca ne olur? Vasfini kaybeder. Analık vasfini kaybeder. Kadınlık vasfini kaybeder. Allah onu zarif yaratmış. Nazik yaratmış. Başkalarının ona emretmesi doğru değildir. Kocasından başka. Başkalarının ona hükmetmesi doğru değildir. Bozar. Yani bir güle, bir çiçeğe böyle ufak bir su dekse, bakıyorsun ki hali değişti. Ama ağaca istediği kadar deksin bir şey olmuyor. Kadın yaratılış itibariyle vasfı öyledir. Allah kimin nereye koyduysa, nereye layık görmüşse o onun için en güzel olandır. Hem dünyası hem ahireti için. Hem dünya saadeti hem ahiret saadeti için bu böyledir. Bunu böyle kabul etmeyenler ne diyor? Bir bayanın okul okuması ne kadar doğrudur? Yani Allah'a göre hükme bakmadan kendi kafamıza göre hüküm mü vereceğiz? Doğru yanlış Allah'a göredir. Allah'ın doğru dediği doğrudur, yanlış dediği yanlıştır. Sonra da ne diyeceğiz? Sadakallahul Azim diyeceğiz. Allah doğru söylenmiştir. Allah doğru söylememişse, kim doğru söylemişse, gidin ona uyun o zaman. O zaman ben müminim deme, ben müslümanım deme. Ha, yaptığımız yanlışlardan dolayı sonra sıkıntı yaşarız. Sıkıntı. Kimseyi suçlamayalım. Biz Allah'a uymadığımız için yanlış olmuş. Bir insanda çok aşırı derecede tembellik hali varsa insan ne yapmalıdır? Bu durumda insanın kendisine sorumluluğunu hatırlatması lazım. Bu iş tembellik yapmakla olmaz. Mutlaka çaba gayret sarf etmesi lazım. Allah'ın El Azim ismini anlatırken evet anlatmıştım. Kulun azmetmesi lazım. Azimli olması lazım. Elinden geldiği kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla azmederse Allah onu tamamlar. Allah onun muradına eriştirir. Ama tembellik yaparsa, ister dünyası için, ister ahireti için tembellik yaparsa zarar eder. Gerekeni yapmamış. Allah'ın azim ismi oda tecelli etmedi demektir. Allah'ın kayyum ismi, kaim ismi tecelli etmedi demektir. Yani Allah'ın halifeliğini yapmıyor demektir. Sorun var. Bunun için azmetmesi lazım. Azimli olması lazım. Allah'ın azim isminin tecelli etmesi lazım. Bayan olsun, erkek olsun. Evet. Allah hepimizi ebrardan eylesin inşallah. Allah'ın iyi dediklerinden eylesin inşallah. Allah isimleriyle bize tecelli etsin inşallah. Amin. İsimleriyle bizi nurlandırsın inşallah. Amin. İsimleriyle bizi kendisine halife katsın inşallah. Amin. Zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği kullarından eylesin inşallah. Amin. Tecellisiyle yakın kıldığı, mukarrebun kıldığı kullarından eylesin inşallah.